70. İkinci Cilt 59. Mektup. Bu mektup hocasının oğlu Hace Muhammed Abdullah için yazılmıştır. Sallehullahü Teala. Akla hayale gelen ve keşf ile ve şuhu dili anlaşılan her şey mahluktur. Bunlara masiva denildiği bildirilmektedir. Allahü Teala hamdolsun. Ve onun seçtiği sevdiği kullarına selam olsun. Gözümün nuru'nun göndermiş olduğu kıymetli mektup geldi. Tasavvuf yolunun oyuncakları gibi yolculara avutan şeylerin hepsi Allahü Teala'nın yardımıyla yok oldular. Hiçbir şey devamlı olmuyor. Aklıma hayalime gelen her şey la derken yok oluyorlar diyorsunuz. Bunlar gibi daha bir şeyler yazıyorsunuz. Bunların yok olması için uğraştığınızı, ileride kendiliklerinden yok olacaklarını ümmit ettiğinizi bildiriyorsunuz. Kıymetli yavrum, Akla hayale gelen her şey, hatta keşf ve şuhu ile anlaşılan bilgiler, ister afaki olsunlar, yani insanın dışında bulunsunlar, ister enfüsî olsunlar, yani insanın içinde bulunsunlar, hepsi mâsivâdır. Yani Allahü Teala'nın mahluklarıdır. Bunlara gönül bağlamak, oyun ve oyuncak gibi şeylerle boş yere vakit geçirmektir. Faidesiz şeylerle oynamaktır. Bunların yok olması, eğer uğraşmakla ise bu iş ilmül yakindir. Yok olmaları uğraşmadan, kendiliğinden ise çalışmak yolundan kurtulmuş ve ilm sokağından çıkmış olur. Fena ile şereflenmiş olur. Bunları söylemek kolay ise de kavuşmak çok güçtür. Ancak Allahü Teala'nın nasip ettiği kimseler kavuşur. Hakikat mertebesindeki işler daha sonra hasıl olur. Fena'dan sonra ispat makamına kavuşulur. İlimden sonra aynı hasıl olur. Hakikatin yanında çalışmanın hiç değeri yoktur. İspat etmenin Maksada hakiki varlığa kavuşmanın yanında, nefyetmenin yetmenin, mahlukların bilgisini, düşüncesini kalpten çıkarmanın hiç itibarı yoktur. Çünkü nefh ederken, mahluklarla uğraşılmaktadır. İspat ederken ise, allah Teala'dan başka hiçbir şey yoktur. Âlem-i misalde, ispat yanında nefi sonsuz deniz yanındaki bir damla gibi görünüyor. Nef'i ve ispat hasıl olunca vilayeti hassaya kavuşulur. Vilayeti hassadan sonra ya uruc eder, daha yükselir yahut nüzul edip geri döner, alçalır. Uruc ederse sonra yine nüzul etmesi lazımdır. Ya Rabbi bize ihsan ettiğin nuru arttır. Günahlarımızı mağfiret et. Sen her şeyi yapabilirsin. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın aleyhisselatu ve selam izinde olanlara selam olsun. Dünyada çok şey gelir, cana tatlı. Dosttan konuşmak ama daha tatlı.